1864 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, hürriyetine kavuşması için Selman'a verdiği paranın bereketlenmesi, evet, benim boynumda çok borç vardı, Hazreti Peygamber'e bir yerden tavuk yumurtası büyüklüğünde bir altın gelmişti, Hazreti Peygamber, efendisiyle hürriyet anlaşması yapan İranlı kölelere de diye sorunca beni çağırdılar, Peygamber'in yanına gidince, ey Selman, şu altını al, borcunu öde, dedi, ey Allah'ın Rasulü, borçlarımı ödemek için bu altın çok az gelir dedim Hazreti Peygamber sen al bunu Allah senin borçlarını ödeyecektir dedi bunun üzerine altını aldım borçlu olduğum kimselere vermeye başladım Selma'nın nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki tam 40 kukeye geldi ve bütün borçlarımı ödedim ve böylece de hürriyetime kavuştum.